Merhaba, Avrupa ve Avustralya'daki çeşitli kurumların hazırladığı araştırmaya göre 50 yılda bir yaşanan büyük sel olayları artık 30 yılda bir yaşanır hale gelecek. Ve 16 yılda bir yaşanan büyük maddi kayıplarda artık 10 yılda bir yaşanacak. Avrupa'da meydana gelen sel olayları sebebiyle her yıl 4.9 milyar euro zarar oluyor. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu miktar 2050'de 23. 5 milyar euroya çıkabilir. Amsterdam VU Üniversitesi'ndeki çevre araştırmaları enstitüsünden Brendan Youngman, iklim değişikliği artışı sebebiyle 2050'de 50 yılda bir meydana gelen seller 30 yılda bir meydana gelir hale gelecek ve bu tür kayıpların sıklığı neredeyse iki katına çıkacak dedi. Araştırmaya göre selden korunmaya yönelik önlemler gelecekte kayıpların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu tür önlemler için 1.75 milyar euro yatırım yapmak 2050 yılında yaşanacak kayıpları 7 milyar euro yani %30 oranında azaltabilir. Avrupa Çevre Ajansı geçtiğimiz yıl sele verilen kayıplardaki artışın sel riski bulunan bölgelerde giderek daha çok konut inşa edilmesine de bağlı olduğunu açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı IPCC iklim paneli gelecekte dünyayı daha sık sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar ve deniz seviyesinde yükselişin beklediğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama, tarihin en büyük kuraklıklarından birini yaşayan ülkesinin Kaliforniya eyaletini ziyaret etti. Obama burada yaptığı konuşmadı, hükümetin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele adına attığı adımlardan bahsederken, aynı zamanda bu mücadele için 1 milyar dolarlık ek bir fon oluşturulacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Kaliforniya'nın Fresno şehrinde yaptığı konuşmasında, bilimsel kanıtların iklim değişikliğinin etkilerinin, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve seller gibi felaketleri daha yüksek maliyet ve sert yaşanmasına neden olacağını gösterdiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin kritik sektörlerini iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı korumak için 2013 yılında ülkenin iklim eylem planını devreye girdiğini hatırlatan Barack Obama, bu plana ek olarak iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını desteklemek için 2015 yılı bütçesinde 1 milyar dolarlık ek fon oluşturulacağı bilgisini verdi. Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre bu fon iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi anlamak, bu değişimin getirdiği riskleri düşürmek için yerel çabaları desteklemek ve iklim değişikliğine daha dirençli olacak bir altyapıyla teknoloji geliştirme çalışmalarını desteklemek için kullanılacak. Darısı bizim başımıza demek istiyoruz ama Türkiye'de bakın neler oluyor. Sokar Power Termik Santrali Entegre Projesi, Çer ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2013 tarihinde ÇED olumlu kararı alınmıştı. Ege Çed raporunun hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasının gideriminin olanaksız zararlar doğuracak olması nedeniyle öncelikle yürütmenin durdurulması ardından da projenin iptali için dava açtı. İzmir 3. İdare Mahkemesi 5 Şubat tarihinde verdiği ara kararında oy çokluğu ile bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, keşif ve bilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunda incelenmeye karar verdi. 3 kişilik mahkeme üyesinden biri ÇED raporu sürecinin yerine getirilmediği gerekçesiyle karara karşı oy vermişti. 22 Ekim 2013'te entegre tesis için çet ve halkı bilgilendirme toplantısı ilanı çıkmış. Ali Ağa halkının protestoları neticesinde toplantı yapılamamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Komisyonu tutanak tutarak toplantının yapılmama nedeni olarak halkın tepkisini göstermişti. Ali demir-çelik fabrikaları, haddehaneler, petrokimya, giyim söküm gibi tesisler bölgenin yaşamını hali hazırda tehdit ediyor. Bölgedeki en güncel tehlike ise yapılmaya çalışılan ona yakın termik santral. Bunlardan üç tanesi çevresel etki değerlendirmesi iznini aldı. Bir tanesinin ise inşaatı bitmek üzere. Çeşitli dizin alanlardan bir tanesi de rafinerinin artık ürünü olan petro koku yakacak olan Sokar Power Termik Santrali. Antalya'nın Kumluca ilçesi Büyükalan köyü sınırları içerisinde Ado Madencilik tarafından yapılması planlanan Alıkır 1 Regülatörü ve HES ve Alakır 2 HES'i ve malzeme ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton üretim tesisi Projelerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Komisyonu inceleme ve değerlendirme sürecini tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme ve Değerlendirme Komisyonu kararına ilişkin İl Müdürlüğü'nden 26 Şubat'ta yapılan duyuru da her iki ÇED raporunun nihayete erdirildiği açıklandı. Bakanlığın Alakır'da kurulması planlanan HES'lere karşı mücadele yürüten Alakır Nehri Kardeşliği her iki HES için de ÇED olumlu kararı verilmemesi için Change.org platformu üzerinden 30 binin üzerinde imza toplayarak bakanlığa iletmişti. Alakır Nehri Kardeşliği üyeleri her iki raporun nihai kabul edilmesi üzerine bu kararların iptal için mahkemeye gideceğini belirtti. 60 kilometrelik Alakır Vadisi'nde 12 şer megawattlık her biri ortalama 10 kilometre uzunluğunda 6 adet HES projesi bulunuyor, planlanıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle HES'lerden, kömürden uzak kalalım. Esen kalın.